زوجها وبس منكما رجال كثيره ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله جامعكم رفيبا يا ايها الذين امرتكم بتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma abad, fe inna estekha'l hadisi kitabullah, ve hayl el hediyy, hedi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, ve şerlal umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesatin bidâ, ve kulle bidâtin zalâle, ve kulle zalâletin fî'l-nâr. Caddetul Veyla şerhinde 3. cilde geçtik. Rasulleri İmam bölümünde son bölüm, yani İttiba Tevhidi başlıyor artık. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman. 1136 numaralı rivayet Ebu Rehli radiyallahu anh'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin olsun ki şu Yahudi ve Hristiyanlardan beni işitip de haberdar olan sonra beraber gönderilmiş olduğum hükümlere inanmadığı halde ölen bir kimse yoktur ki cehennem asabından olmasın. Bunu say-i Müslim, Hemman bin Münehbi sayfasında, Ebu Avani Müsledinde, Ahmet bin Albel Müsledinde, Begavi Şer-i Sünnet'e, İbn-i Liman'da, yine İbn-i Mende, Tevhid'de, Tayalisi Müsledinde, Taberi Tefsirinde, Ebu Naim Hilyetül Evliya'da rivayet etmiştir. Yine aynı rivayet Ebu Musa radıyallahu anh'ten, Buar ve Müslim'in şartına göre say-i Nesayn-el-İgrab'da, yine Nesai i Sünen-ül Kübra'da, Tayalisi Ahmet Müsretlerinde, Said bin Mansur Süneninde. Said bin Cübeyr'in, Ebu Musa müellif aktarmış bunu söylüyor not olarak. Said bin Cübeyr'in Ebu Musa radıyallahu anh'ten işitmediği şeklinde illetlendirilmiş bu rivayet. Ancak Herevi Zemmul Kelam'da hadisin Berit bin Abdillah bin Ebi Bur'de, Ebu burada bir nevi Musa Ebu Musa radıyallahu anh tariheyle sabit olduğunu zikretmiştir. 1137 numaralı rivayet İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bu ümmetten Yahudi ve Hristiyan kim beni işitip de bana iman etmeyecek olursa mutlaka cehenneme girecek. İbn-i Abbas radıyallahu anh'ıma dedi ki ben Allah'ın kitabında bunu doğrulayın nerede demeye başladım. Sonunda şu ayeti buldum. Artık bu gruplardan kim onu tanımaz ve inkar ederse bilsin ki ona vaat edilen yer ateştir. Hud suresi 17. ayet. Gruplar yani ayette geçen ahzab kelimesi ise bütün din mensuplarıdır diyor İbn-i Abbas bunu da Say-i bu arı Tirmizi Sünen'inde İbn-i Ebi Şehbe Musannef'te rivayet etmiş 1138 numaralı rivayet İbn-i Abbas radıyallahu anh adın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındayken Nebi olarak gönderildi Nebi olarak gönderildikten sonra 13 yıl boyunca Mekke'de kaldı ve bu süre içinde kendisine vahiy indi daha sonra kendisine hicret emri verildi Hicret sonrası Medine'de 10 yıl kaldı. 63 yaşındayken de vefat etti. Estağfurullah demin yanlış okumuşum. Deminki rivayet Buhari'nin şartına göre sayısızlatılan müsterrekte geliyor hakimden. Bu okuduğum İbn-i Abbasen gelin. Buhari sayında, Tirmzi süreninde İbn-i Ebişehir ve Musa'nın e aktarmış Ne zaman Nebi yazıldı? 1139 numaralı rivayet. Meysar el-Fecr radıyallahu aleyhi Dedim ki Ey Allah'ın Resulü Ne zaman bir nebiydin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buyurdu ki Adem aleyhisselam ruh ile Ceset arasındayken Bunu da Müslim'in şartına göre Sayısnatla Essehmi Tarih-i Gürcan'da Hakim Müslederek'te Ziya-ül Maktis-i Buhari tarihinde Ahmet bin Ambel Müsledin'de Yine oğlu Abdullah bin Ahmet'e Sünnet'e, İbn-i Ebi Şerif'e Musennef'te, Taberani Mucem'un Kebir'de, taber tarihinde, İbn-i Sad Tabakat'te, İbn-i Bat'te, El-Ibane'de, Tahav-i Şerhu Müşkü'n Lâsar'de, Ruh-i yani İbn-i Kani Mucem'de, Firyab-i Kader'de, Ebu Naim Marife'de, Yine Ebu Naim hilyet El-Muhallisiyyat sahibi, Orada aktarıyor, İbn-i Ebi Asim'e Sünnet'e, Ibn-i Bişrân el-Eymali'de Ibn-i Haysem'e tarihinde Halla ve Sünnede Deylemi Firdevs'te Beyhaki Delayl-i Nübuve'de Rafiyet Tedbi'nde Dimiyat-i Mucem-i Şuh'de aktarıyor Yine aynı rivayetin Ebu Leere radıyallahu anh'ten de Buar ve Müslim'in şartına göre Sayısın adlı Ebu Naim'de Ahbar-u İspahin'de Tirmizi Sünnel'inde Hakim Müsnedrek'te Bezzar Müsneddin'de Hatip el-Bağdadi tarihinde Firyab-i Kader'de, İbn-i Bane Sikad'de, Ebu Naim Delal-i Nubuvve'de, Temmame Fevaid'de, Vezir İbnül i Cerrah'ta geçiyor, İbn-i Duay'ın Fevaid'de, İbn-i Buhari Meşiyah Meşiyas'ında, Beyhaki Delal-i Nubuvve'de, İbn-i tarihinde, Dimiyat-i mucem Yine Acure-i Şeria'da, Müellifine not düşmüş, El-Velid bin Müslim tahdis sigasını tasrih etmiş ve tedlis şüphesini kaldırma, kaldırmamıştır. Estağfurullah, tedlis şüphesi kalmamıştır. Ayrıca Tembam'ın rivayetinde Muhammed bin Şuaid bin Şabur'da Velid bin Müslim'e mutabat etmiştir. Yani müdellis bir ravi olduğu için bur, e, buradaki istat tahdis ettiği için işittiğini belirttiği için tedlis şüphesini kaldırıyor. 1140 numaralı rivayet İrbaz bin Sarıya radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben Allah'ın kulu ve elbette nebilerin sonuncusuyum. Adem aleyhisselam ise daha çamurun içindeydi. Size bunun başlangıcını anlatacağım. Ben babam İbrahim aleyhisselamın duası, İsa aleyhisselamın müjdesi ve annemin gördüğü rüyayım. Bunu da say Ahmet bin Ambe Müsredinde, İbn-i İban Sayin'de, Hakim Müsredirek'te, Bezzar Müsredinde, Taberani Mucemül Kebir'de, Eyyaki Delal-ül Nübube'de, İbn-i Vişran'ın emalesinde, Buhari'de tarihinde rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seçilmesi 1141 numaralı rivayet Vasile bin Eskar Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Şüphesiz Allah İbrahim oğullarından İsmail'i seçti. İsmail oğullarından Kina'ne oğullarını seçti. Kina'ne oğullarından Kureyş'i seçti. Kureş'ten Haşim oğullarını seçti. <gülüyor> Haşim oğullarından da Beni seçti. Bunu da Sayyid Satla Müslim ve Tirmizi e aktarıyor. Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın kendisinden sonra nebi ve resul olmayacağı 42 numaralı rivayet Ebu Rere dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Ben insanların Meryem oğlu İsa'ya en yakın olanıyım. Nebiler farklı ailelerden olan kardeşleridir. Benimle onun arasında bir nebi yoktur. Ebu R. R. şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benimle diğer nebilerin misali bu. Binası güzelce yapılmış Ve orada bir tuğralık yer Bırakılmış bir sarayın misali gibidir Görenler ona bakar Ve o bir tuğralık yer dışında Binanın güzelliğini beğenirler Başka bir kusur bulamazlar İşte ben o boşluğa gelecek Tuğla gibi. Rasuller benimle son bulmuştur Burada Müslim'in şartına göre Sahi Sınat ile İbn-i İbban Sahi'nde Nesai Sünneli Kübra'da Ve gavi şer-ü rivayet etmiş. Müellifine not düşmüş. Buhar ve Müslim bu hadisi farklı bir yoldan rivayet etmişlerdir. Ancak onların rivayetinde son cümle yani benim gelişimle nübüvvet son buldu şeklindedir. 1143 numaralı rivayet Ebu Rere radıyallahu anh'ten rivayette diğer lafzı şöyledir. Öncesinde ve sonrasında Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakını benim. Dediler ki nasıl ey Allah'ın Resulü? <gülüyor> Şöyle buyurdu. Nebiler anneleri farklı olup dinleri bir olan kardeşlerdir. İsa Aleyhisselam ile Aram'da başka bir Nebi yoktur. Bunu da Buhar ve Müslim sayhlarında rivayet etmiş. 1144 numaralı rivayet Ebu Ler'e radıyallahu anh ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Muhakkak ki benimle benden önceki peygamberlerin misali bir ev yapan onu güzelleştiren ancak bir köşesinde bir tuğlalık yer bırakan adamın misali gibidir <gülüyor> İnsanlar onu ziyaret eder ve beğenirler şu tuğla da konsaydı iyi olurdu derler İşte o tuğla benim. Ben nebilerin sonuncusuyum. Bunu da Buhari Sayin'de rivayet etmiş. 1145 numaralı rivayet. Ebu Hureyre, Radiy Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Diğer nebilere altı şeyli üstün kılındım. Bana özlü sözler verildi. Düşmana korku salmakla desteklendim. Ganimetler benim için helal kılındı, yeryüzü benim için temizleyici ve secde yeri kılındı. Bütün insanlara gönderildim ve nebiler benimle son buldu. Onu da Müslim sayında rivayet etmiştir. 1146 numaralı rivayet Enes radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Risaletin ve nübüvvetin sona erdiğinde şüphe yoktur. Bundan böyle benden sonra bir Rasul ya da Nebi gelmeyecektir. Bunu da Say-i Sıdat ile Ahmet bin Ambel Müsned'in de, Tirmizi Sünnel'in de, Hakim Müsnedrek'te, İbni Ebi Şeybe Musennef'te, Ebu Yala Müsned'in de, Abdülak İşbirli Ahkamül Kübra'da, Elbane'de, sayul Cami'de tarih etmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün insanlara ve cinlere gönderilmiş oldu 1147 numaralı rivayet İbn-i Abbas radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlara ve cinlere her kırmızı ve siyaha gönderildi. Bunu da Hasan-i Gayri İstat'la Ebu Naim Delail'in Nübüve'de, Ahmet bin Amber Müsned'in Bezzar, keşf buhari Buhari-Tarih-ül-Kebir'de Veya ki Delal-ül-Nubuvve'de İbn-i Na İbn Nasriddin Eddimeşki Cami-ül-Hasar'da rivayet etmiştir <gülüyor> 1148 numaralı rivayet Ebu Musa radiyallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu Bana beş şey verildi Kırmızı ve siyaha gönderildi Yeryüzü bana temiz ve bir mescit kılındı. Ganimetler bana helal kılındı. Benden öncekilere helal kılınmamıştı. Bir aylık mesafeden düşmanlarıma korku vermekle yardım olundu. <gülüyor> bana şefaat etme etkisi verildi. Hiçbir nebi yoktur ki şefaat yetkisi istemesin. Ben şefaatimi ahiret günü için sakladım. Sonra onu ümmetimden Allah'a hiçbir şeye ortak koşmadan ölenler için kullanacağım. Bu rivayeti de Buhar ve Müslüm'ün şartlarına göre sayı sınatlı Ahmet bin Anbel Müsned'in de i̇bn ve Ebi Şeybe rivayet etmiştir. 1149 numaralı rivayet Mücahit bin Cebir Rahimullah dedi ki, Kırmızı ile kastedilen edilen insanlar, Siyah ile kastedilen edilen cinlerdir. Yani önceki rivayet açıklıyor Mücahit Rahim Allah. Bunu da Say-i Ahmet ben Ambel Müsredin'de, Musayr-ı İtafta İbni Hacer, İtaful Mahare'de rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin isimleri 1150 numaralı rivayet Cübeyr bin Mutim radıyallahu anh aleyhi Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki benim isimlerim vardır. Ben Muhammed'im, ben Ahmet'im, ben Allah'ın küfri sildi el-mahi'yim, ben insanları sürükleyen el-haşirim <gülüyor> ve ben kendisinden sonra Nebi olmayan el-akibim. Bunu Buhar ve Müslüm sayhlerinde rivayet etmiştir. Tevrat'taki özellikleri 1151 numaralı rivayette Atab-i Yesar Raimolla'tan Abdullah bin Amr bin Elas radıyallahu anh ile karşılaştım. Ve ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tevrat'ta zikredilen özelliklerini bana haber verir misin dedim. Dedi ki evet Allah'a yemen olsun onun Tevrat'taki özelliklerinden bazısı Kur'an'da zikredilmiştir. Ashab suresi 45. ayette Ey Nebi seni bir şahit verin. Bir müjdeci ve bir, bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor, ayeti aktarıyor i̇bn Amr. Ve ümbiler için koruyucu olarak, sen kulum ve Rasulümsün. Seni el-Mütevekkil olarak isimlendirdim. Kaba ve katı değil, sokaklarda bağırıp çağırmaz. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Lakin affeder ve bağışlar. Eğri bir milleti Allah onunla düzeltip onlara La İlahe illallah demedikçe, kör gözleri onunla açıp sağır kulaklara onunla işittirmedikçe ve kılıklı kalpleri onunla açmadıkça onun canını almaz. Bunadan Sayısnat'la Buhari Sayin'de Ahmet bin Ambel darimi de Darimi'de rivayet etmiştir. Muhammed bin Hamze bin Abdillah bin Selam, Dedesi Abdullah İbni Selam radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Abdullah İbni Selam Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın çıktığını işitince gitti ve onunla karşılaştı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle buyurdu. <gülüyor> Sen Yeslip halkının aliminin oğlusun değil mi? O da evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tur Sina'ya Tevrat'ı indiren Allah için söyle. Allah'ın Musa Aleyhisselam'a indirdiği kitapta benim sıfatımı buluyor musun? Abdullah İbni Selam bu rivayet aktarıldığı sırada bu olay esnasında Yahudi henüz Yahudilerin alimlerinden, büyüklerinden Abdullah İbni Selam dedi ki bize Rabbinin nesebini söyle ey Muhammed Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyeceğini bilemedi. Cibril ona dedi ki De ki Allah birdir, Allah samettir. Doğmamış, doğrulmamıştır. Hiç kimse ve hiçbir şey ona denk değildir. İhlas suresini okudu Cibril Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a. Abdullah İbni Selam dedi ki, şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Allah seni ve senin dinini diğer dinlerin üzerine galip kılacaktır. Senin sıfatını Allah'ın kitabında şu şekilde buldun. Yani burada Tevrat'tan bahsediyor. Ey Nebi seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ashab Suresi 45'te de bu şekilde Allah Azze ve Celle ediyor. Sen kulum ve Rasulümsün. Seni el mütevekkil diye isimlendirdim. Kaba ve katı değildir. Sokaklarda bağırıp çağırmaz. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Lakin affeder ve vazgeçer. Allah eğri bir milleti onunla doğrultup onlar la ilahe illallah deyince onunla kör gözleri sağır kulakları ve kılıflı kalpleri açıncaya kadar onun canını almaz bunu da sayhli gayri islatla i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmiştir burada bura kalmış subhanakallahümme <gülüyor> bihamdik ve eşhedü ve mey ilahe illa tevahbeke multimodb poeni yn dwarf, mang peceniad, maent